Hümetli seyirciler, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ben ve değerli genç arkadaşlarım birlikte Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz'i on hadislerini ve sünnetlerini sizlere anlatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ve bugün bir aşamaya daha geldik. Çok önemli bir konuyu ele alacağız Allah nasip ederse. Hz. Peygamber aleyhisselamın sünnetlerini sünnet dediğimizde ne anlayacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Bu çerçevede genel hatlarıyla sizleri bilgilendirmeye ve bu arada da farklı belki de duymadığınız şeyleri sizlere söylemeye gayret edeceğiz. Zaten bizim dersimizin özelliği o değil mi Abdülbaki? Evet. Ne yapıyoruz? Biz yorumlayarak fazla bilgiye, malumata boğmadan ilkokula giden insanlar, üniversiteyi bitirmiş olan insan arasında bir denge içerisinde konuları işlemeye gayret ediyoruz. Sizin de... Tabii çok teveccühünüz var. Bunun için de ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Kıymetli seyirciler, biz her programda yaptığımız gibi programın başında bir arkadaşımızı tahtaya alıyoruz ve işeceğimiz konunun başlığını ona yazdırıyoruz. Bu derste de Nurullah'ı, Nurullah Efendi Hazretleri'ni buyur. Nurullah deyince peşinde böyle Efendi Hazretleri demek gerekiyor gibi bir <gülüyor> duygu oluşuyor bende. Nedense, evet. Nurullah bize bugünkü dersimizi başlığını inşallah yazacak. Nurullah. Ey Nurullah efendi, yaz. Resulullah şey pardon, gözlük olmayınca ihtiyarlak alameti. Bak Resul yazmışım. Gözlük olmayınca Resullah diye okuyorum. Evet. Resulü sevmenin tek göstergesi 2. alt alta yolundan gitmek. Resulü sevmenin tek göstergesi 2. üst üste yolundan gitmek. Bu başlık tabi çok derin anlamlar, hikmetler içeriyor. Değerli arkadaşlar, genç kardeşlerim siz zaten onu hemen anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Aziz seyirciler, değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ibadet olarak uygulamış olduğu işleri, uygulamaları ümmeti Muhammed genelde iki başlık altında toplamaktadır. Bunlara bir kısmına farz diyorlar, bir kısmına sünnet diyorlar. Ama Hanefi mezhebinde farz ve sünnet arasında üçüncü bir uygulama daha var. Üçüncü bir isim daha var. Vacip diyorlar. Vacip. Vacip derken şunu kastediyorlar. Delil ağırlığı itibariyle yapılması zorunluluk arz ediyor ama düzlem olarak aynı ağırlık açısından baktığımızda farzın seviyesine çıkamamış olan ibadetleri kastediyorlar. Dolayısıyla Hanefiler vacip derken farza yakın sünnetin üstünde Yerine getirilmesi yine zorunluluk arz eden ibadetleri kastediyorlar. Ama ben bu programda şunu yapacağım. Vacibi de farzın içerisini anlatarak konuşmamı yapacağım. Çünkü hanefiler açısından o da zorunluluk arz ettiği için ben iki ayıracağım. Bir farz diyeceğim, iki sünnet diyeceğim. İki gruba ayırmak suretiyle bu şekilde yapacağız. Şimdi farz dediğimiz zaman ne anlıyoruz arkadaşlar? Farz dediğimiz zaman Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın Kuran çerçevesinde, Kuran ışığında, rehberliğinde yapılmasını mutlak olarak emrettiği, uygulanmasını zorunlu tutmuş olduğu ibadetleri biz ne diyoruz? Fark. Farz diyoruz. Mesela, Kuran-ı Kerim'de en çok emredilen ibadet nedir? Namaz. Namazdır. Bu ayet-i kerimleri bir araya getirdiğimiz zaman ayetler bize namaz ibadetinin zorunlu olduğunu yani farz olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bizim için çok önemli. Aynı zamanda mesela zekat, haç, oruç gibi diğer ibadetlerde aynı çerçevede değerlendirilmesi gereken hususlarda değerli kardeşlerim. Peki, biz bunların farz olduğunu nasıl anlıyoruz? Nasıl anlıyoruz? Yani, an yani namazın an mesela farz olduğunu, şöyle bir şey sorsam, size soruyorum da tabii onlara gidiyorsunuz cevap veremiyorsunuz. Mesela öğlenin Dört rekatlık farz diye isimlendirdiğimiz o farzının farz olduğunu biz nereden çıkarıyoruz? Efendim, mesela niye demiyorsun? Peygamber aleyhisselam öğlenin farzından önce dört rekat sünnet kıldı veya iki rekat sonrasında kıldı. Buna niye farz demiyorsun? Hocam Efendimiz... Bakayım. Evet. Hocam, vereyim mi cevabını? Ver. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farz Ver. namazların tamamını cemaatle kılmıştır. Tek kıldıkları namazlar, tek başına müniferiden kıldıkları sünnet namazlardır. Bu da tevatüren bize ulaştığı için... İlk dörde tek kılıyor sünnet diyoruz. İkinci dört öğlen namazında cemaatle kılınıyor farz diyoruz. Sen farklı bir şey mi diyecektin? Hocam ben de yani peygamber efendimizin camide kıldığı namazdan farz diyecektim. Evinde kıldıkları sünnet. Her zaman sünnet. camide değil tab. Aleyhisselam mesela bazen Medine'nin dışında olduğu zamanlarda da cemaatle kıldığı için. İstersen öyle daratmayalım. Hazreti Peygamber aleyhisselamın namazlar için söylüyoruz tabi bunu. Hazreti Peygamber aleyhisselamın cemaatle kılmış olduğu namazlar farz, farz namazlardır. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Ama bayram namazını falan bayram namazını hanefiler vacip olarak görüyorlar. Onu da biz hani bu genel şemsiye içerisine almış olduk başta. Evet. Siz şafiler ne diyorsunuz? Sünnet hocam. Evet. Şafii bu arkadaş. Evet. Onlar sünnet diyorlar. Evet. Şimdi burada ölçü şu. Tabi cemaatle kılındığı zaman biz buna farz olarak isimlendiriyoruz. Cuma namazları da dahil ama bütün ibadetler cemaatle yapılan ibadetler değil. Mesela oruç için neye göre? söyleyeceğiz değil mi? Şimdi bak şimdi namaz için diyoruz ki cemaate kıldığı namazlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın cenaze namazı da cemaatte kılıyor ama bunu da ne yapıyoruz? Haris diyoruz Biz beş namaz, beş vakit namazı hasrediyoruz. Bir de cuma namazını hasrediyoruz. Tamam mı? Zaten hanefiyle bayram namazına farz demiyorlar. Vacip diyorlar. dikkatini çekelim. Yani şöyle toparlayalım. Beş vakit namaz ve cuma namazı dışında farz olan bir namaz var mı? Yok hocam farzı kifaye cenaze. Farzı kifaye için cenaze namazı için farzı kifaye di diyor e, ulema niye? Çünkü bir Müslüman ölmüş. Yani onun cenazesini bizim ortada bırakacak halimiz yok. Dolayısıyla ümmetin boynun üzerinde bir yüktür bu. Ama birkaç kişi bu yükü üstlenirse biz bunu taşıyacağız. Yani cenaze ile ilgileneceğiz, namazını kılıp definini yapacağız derlerse ümmetin geri kalan kısmından bu borç düşer. Az önce bir şey sordum. O soru arada kaynamasın. Dedim ki Şimdi namazla ilgili olarak cemaatle kıldığımız zaman olay anlaşılıyor. Peki diğer ibadetlerde böyle cemaat olayı yok? Yok evet. Nasıl bunun farz olup olmadığını anlayacağız? Mesela oruç. Eyüp, yani var çünkü hocam. Nasıl? Ne var? Hocam şimdi Kur'an-ı Kerim'de namazların vakitleri ve rekatları zikredilmiyor. Tamam. Velakin diğerlerinde zaten oruç hani imsaktan başlayıp evet imsaktan başlayıp iftara kadar vakit. İkinci bir aşama yok ki namazda olduğu gibi. Hocam okurken ayet var mesela. Kütüba alaikumusciyamu kemer kütüba alailladine min kablikum. Arkadaşlar bir de ne yapıyoruz o kütüba alaikumusciyamu kemer kütüba alailladine min kablikum. Alaikum tettekum. Şimdi bu ayet var ama biz onu farziyetin esasında şu ne yapıyoruz Hazreti Peygamber Aleyhisselam üzerinden anlıyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselam hadislerine, sünnetlerine baktığımız zaman Aleyhisselatü Aleyhisselam ne yapıyor? Ramazanla ilgili. Başta hilalin gözükmesinden bittiğinde de yine hilalle ilgili bilgileri vermek suretiyle bu günleri içerisinde bir aylık süreç içerisinde oruç tutmayı Hazreti Peygamber ne yapıyor? zorunlu tutuyor, evet. emrediyor. Peygamber aleyhisselam emrettiği için ne yapıyoruz? Ayetleri de farz mı, vacip mi, nafile mi diye değerlendirirken müracat ettiğimiz temel kaynağımız, referansımız Ali vesselam Efendimiz'dir. Tamam mı? Cemem, soru Sor, sorabilir miyim? Sor. Hüseyin. Evet. evet. <gülüyor> sünnet denilince bazı insanların aklında e, yapılsa da olur, yapılmasa da, o da, yap, e, yapılmasa da olur gibi bir anlayış mevcut. E, bu husus hakkındaki nelerdir hocam? Ör ya maalesef e, şöyle bir algı var Hüseyin, çok güzel ifade ettin. Yani insanlar şöyle düşünüyorlar, farz tamam yapılması gereken ama sünnet dendiği zaman ya, yapmasan da bunu olur. Gibi bir, ya biraz tahfife alır bir yaklaşım sanki söz konusu. Yani biraz önemini biraz aşağı çeken bir durum söz konusudur. Esasında hukuksal açıdan baktığımız zaman İslam hukukçuları, aziz seyirciler Hz. Peygamber'in yapıp ettiği veya tavsiye ettiği şeylerden hangisi zorunluluk arz etmektedir? Hangisi zorunluluk arz etmemektedir? Noktasında bunları kategorize etmişlerdir. Bu da yapılması gereken bir şeydir. Değil mi? Hukuk sistemi açısından hangisi gerekli? Hangisi gerekli değil. Dolayısıyla bu şekilde bir ayrıma gitmeleri normal. Ama bizim burada unutmamamız gereken şey, aziz kardeşlerim, şudur. Farz olsun, vacip olsun, sünnet olsun, nafile olsun Bunlar biz kimden öğreniyoruz? Efendimiz. Bunları biz, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den öğreniyoruz. Ve biz şunu da biliyoruz. Peygamber aleyhisselam, bunlara kendi zihnine göre oturup düşünerek karar vermiş değildir. Yani şunu bana hiçbiriniz diyemezsiniz. Peygamber aleyhisselam düşündü ya bu öğle namazının farzı tamam dört rekat ki, Rufay dedi, Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Ama bunun önün arkasına ne kadar bir nafile türünden ibadet koyalım. Oturdu düşündü, öğlene dört iyi gider öncesine, iki sonrasına gider, uygundur. Bu şekilde bir yaklaşım biz dile getiremeyiz. Yani bunu bu yolu açacak olursak, özellikle ibadet dünyamızla ilgili uygulamaların arkadaşlar, uygulamaların yüzde doksan küsürü Allah'ın kitabında geçmez. Sen şimdi bunları Hz. Peygamber Aleyhisselam kendi zihinine göre, düşüncesine, tasavvuruna göre bunlara format verdi, şekil verdi diyecek olursan o zaman bu dini Hazreti Peygamber kendi kafasından şekillendirmiş olur. Allah'ın da Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın kendi kafasına göre haşa şekillendirmesine sessiz kalması mümkün olmayacağına göre bunlar sonuçta Allah'ın kontrolünden geçmiştir. Dolayısıyla işin arka planda mutlaka Allah'ın bir onayı var. Şimdi benim buna da aziz kardeşlerim demek istediğim şey şudur. Bir kere bunlar bizim için لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ رُسْوَتُنْ Şimdi Allah Azze-i Peygamber Aleyhisselam'ı bizim önümüze rehber olarak örnek olarak koymuştur. Şimdi bakın Ashab-ı kirama baktığımızda Aziz kardeşlerim Bu farz, vacip, sünnet, nafile, mendup şeklindeki bu kategorizasyon Sahabe zamanında var mıydı? Soruyorum ben size. Yoktu. Peki ne vardı? Peygamber Efendimiz yapmış Beşim. mı, yapmamış mı? Aferin. Başka bir şey Aziz seyirciler, Peygamberimizin zamanında sahabe ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz arasındaki iletişim, uygulama şu şekildeydi. Peygamber Aleyhisselam yaptı mı? Yaptı. yaptı. Dolayısıyla bitti. Demek, ben bunu yaparım. Şimdi sahabenin şöyle bir algısı yok, ya Peygamber Aleyhisselam bunu yaptı. E bunu farz olarak yaptı. E Diğerlerde böyle bir zorunluk arz etmiyor. Hani biriniz sordu. Hüseyin sen mi sordun? sünnet deyince işte şöyle böyle anlaşılıyor diye. Ya ama sahibi arasında öyle bir algı yok. Onlar için asıl olan nedir? Aziz Peygamber (s.a.v.) bunu yaptıysa kardeşim Peygamber (s.a.v.) benim için mutlak rehberdir. Müslümana yakışan da budur. Biliyor musun? Evet. Aziz seyirciler, bakın az önce ifade etmeye gayret ettim. Hukuk açısından zorunluk arz eden, zorunluk arz etmeyen gibi bir sınıflama yapmak suretiyle hukuk açısından ayırmak, gruplandırmak gayet normal. Ama Müslüman bakışından baktığımız zaman bir Müslüman için bir şeyin farz, vacip, sünnet, nafile, mendu, Peygamber Selam hayatında varsa bunu bu şekilde gruplandırmak esasında uygun değil. Yani Müslümana şık durmuyor. Ha bir insan derse ki ben farzları yapacağım, sünnetleri yapmayacağım, onu biz zorunlu tutamayız. Çünkü farz değil. Ama öteki taraftan da biz şunu diyoruz, kardeşim Allah'ın kitabı nasıl hayata geçirileceği, pratize edileceği olsun Allah bizim önümüze kimi koydu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve Aleyhisselam'ı koydu. Kardeşim sen onu rehber olarak alıyorsun ki öylesin. Bu durumda yapacak olduğumuz şey nedir? Elimizden geldiğince Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin diğer uygulamalarında kendi hayatımızda ne yapmamız lazım? Tatbik etmemiz lazım. Dolayısıyla şunu desek güzel olur sanki. Yani farz, vacip, sünnet ayrımının esasını bir kenara bırakmamız lazım. Yani bir Müslüman olarak bizim odaklanmamız gereken nedir? Hz. Peygamber aleyhisselamın yaptığı gibi yapmaktır. Allah'ın bütün ayetleri çok güzeldir ama konumuza uygun düştüğü için şu ayet-i kerimesi çok hoş ya. Bismillah. Hani kul in كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ فَتَّبِعُونِي يُحْرِكُمُ اللّٰهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ Şu bu ayet var ya, o kadar güzel düşüyor ki bizim bu konuya. Allah diyor ki, Kardeşim Hz. musun? Sen ne diyorsun? Seviyorum. Allah diyor ki seviyorsan peşine takıl. Bak, demiyor ki farzları yaparken takıl, sünnetlere geldiği zaman yapmasan da olur veya ötekilere geldiği zaman bıraksan olur. Böyle bir ayrım söz konusu değil. Dolayısıyla bize düşen, Müslüman olarak bize düşen şey, Hz. Peygamber aleyhisselam ibadet dünyasını elimizden geldiği kadar kendi hayatımızı hakim kılmaya çalışmak suretiyle onun örnekliğini canlı tutmaktır. Bunu yapabilirsek kanaatimce oldukça güzel bir iş başarmış oluruz. Bir bir şey mi? Hocam, Heh, şimdi e, bu bahsettiğiniz hususun sadece namaza has kılmayıp diğer ibadetlerde de hani farz sünnet ayrımına takılmaksızın e, bu ilkeye riayet etmemiz gerekiyor değil mi? Hatta şöyle de bir durum var hani e, bir hoca zamanında söylemişti de 5 lirayla 4.99 arasındaki fark gibidir. Farzla sünnetin ayrımı. Hani 4.99'dur gözüne daha cazip gelir. Başındaki 4 seni cezbeder. Ama velakin peşindeki 99 seni 5 lira vermeye zorlar. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu yapmış olması bizi bu noktada ikna edici olmalı mıdır? Bir diğeri de Evet. Namaza has kılıp kılmama meselesi. Şimdi şu var, rüfaye bir kere farz olan şeyler, farz olan şeyler sadece bunları tabi biz namaza has etmiyoruz. Yani diğer ibadetlerimiz de var. Bunlar nedir? Farz olan şeyler bir kere bizim Allah'la zorunlu irtibatımızı sağlayan ibadetlerde zorunlu yani şöyle hac mesela farz olan hac ibadeti yapmak, oruç ibadeti bunlar bizi Allah'la zorunlu bir irtibat içerisinde tutuyor. Yani burada şunu diyebiliriz, kulun Allah'la irtibatını kopmaması için asgari ölçüler bunlardır, farz olan ibadetler. Peki diğerleri nedir? Diğerleri o aradaki zinciri arkadaşlar, o bağı daha fazla güçlendiren ve tezyinatını yapan uygulamalardır. Zinyar kalitesini artıran. <gülüyor> kalitesini artıran dediğin gibi. Artıran uygulamalardır. Hz. Peygamber aleyhisselamın bizim kadar Allah'a kulluk yapmaya ihtiyacı yoktu esasında değil mi? Nübüvvet öncesindeki, nübüvvet dönemindeki kulluk yaşantısına baktığımızda esasında Hz. Peygamber aleyhisselamın bizim kadar kulluk yapmaya ihtiyacımız yok. Biz Hz. Peygamber kadar yoğunluklu güzel bir kulluk yaşayabiliyor muyuz? Hayır. O zaman bizim yapmamız gereken nedir? en azından Hz. Peygamber'in yapabildiklerini, yaptıklarını kendi hayatımızda tatbik etmektir. Dolayısıyla burada Rufay, evet. ben sadece farzlarla yetinirim, bunun dışındakilere bakmam demek çok son derece yanlıştır. Şöyle ki, bir örnek vereyim. Mesela ben farz olan hacımı yaparım, Allah bana bir kere hac etmeyi, Menis-i Taha Sebi'yle bir kere bana farz kılmıştır, doğru. Ben bir daha Kabe'ye gitmem. Diyemezsin. Diyemezsin. Niye diyemezsin? Kardeşim bu ibadetlerin tabi zamanımıza gitmek hacca kura nedeniyle vesaire oldukça zor olmakla birlikte ben umre kabiliğinden olsun, diğer fırsat bulduğumuzda gitme kabiliğinden olsun. Nedir? O Kabe'ye gitmenin, diğer Müslümanlarla bir araya olmanın, birlikte olmanın insana kazandırmış olduğu bir takım şeyler var. Dolayısıyla, Dolayısıyla değerli kardeşlerim Farz olan ibadetler yanında aynı ibadetlerin nafile türünden olanları da yapmak zorundayız. Mesela sen şunu diyemezsin. Ben sadece farz olan orucumu tutarım. Ben onun dışında azze Peygamber aleyhisselamın işte pazartesi perşembeymiş. Diğer işte azze Peygamber aleyhisselam şevval orucuymuş vesaire. Ben bunları tutmam Diyemez. diyemezsin. Niye diyemezsin? Çünkü, Ortada... çünkü bunlar senin ibadet dünyanı Allah'a olan yakınlığını ara ara artıran vesilelerdir. Bunlar hayatında uygulamak, tatbik etmek zorundasın. Dolayısıyla aynı şey mesela zekatla ilgili. Ben efendim farz olan zekatı veririm. Ben onun dışında kimseye sadaka vermem diyemezsin. Allah seni belirli bir ölçüde zorunlu tutmuş ama onunla onun vesilesini esasında senin cebinden infak etmenin yolunu açmak istiyor Allah. Burada yapılan şey odur arkadaşlar. Bakın. Farz olan namaz ibadetlerinde de odur. Yani Allah sana diyelim ki akşam namazını üç zekatlık farzını zorunlu tutuyor ya. Orada senin namaz alışkanlığını kazanmanı istiyor Allah. Sen hayatını geri kalan zaman dilimlerinde de ibadet yapmanı istiyor. Dolayısıyla bize düşen şey nedir? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın örnekliğini almaktır. Buna da bir iki ilginç ben size bir iki bir şey söylemek istiyorum. Mesela ülkemizde bazı insanlar var. İslam dünyasında da var. Bunlar şimdi hacca gidiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de şeytan taşıma geçmez. Şeytan taşlamaya gidiliyor ya işte üç kere. Şimdi diyor ki Mesela ben bakıyorum haçla ilgili ayetlere şeytan taşlamak geçmez ben şeytan taşlamaya gitmem diyor mesela insanlar bir kısmı Tabii bunlar çok az olan insanlar. Kardeşim senin için rehber olan nedir? Hazreti Peygamber aleyhisselamdır. Peki haccın bütün uygulamaları Allah'ın kitabına geçer mi? Geçmez. geçmez. O zaman bize düşen şey nedir? Hazreti Peygamber madem biz kendimize rehber edindik o zaman bunu hayatımıza tatbik etmektir. Veya bunun gibi bazı şöyle ilginç şeyler diyen insanlar var. Diyor ki mesela efendim diyor, haccın dışında ben kurban kesmem diyor. Mesela bazı insanlar. Çünkü hac suresinde kurban orada geçiyor. Hacca gidenlerin kurban kesmesi geçiyor. Bunlar diyor ki efendim ben hacca gitmediğim zaman mesela diyelim ki Ankara'dan bizi programı yapıyoruz. Ben kurban zamanı olduğu zaman kurban kesmem diyor. Niye kesmiyorsun? Sen şimdi Hz. Peygamber aleyhisselam kendine rehber aldın mı almadın mı? Yani bir de şu var aziz kardeşlerim, sen her bir aradığın meseleyi Allah'ın kitabında bulacaksın diye bir kural mı var? Böyle bir kural ben duymadım. Allah'ın kitabında gereken yönlendirme yapılmış zaten hocam. Allah sana mı soracak terimine? ya bir de şu var aziz kardeşlerim, Allah sana mı soracak neyi kitabında zikredip zikretmeyeceğini? Peygamber aleyhisselama bir alan açmış Hazreti Peygamber aleyhisselam. Biz şunu biliyoruz, Peygamber aleyhisselam aziz seyirciler, Peygamber aleyhisselam Medine'de her dönem kurbanı kesmiştir, bir kısmında da kendisi kesmiştir peygamberimiz. Hacca gittiğinde de kendisi yine bir kısmını kesmiştir ve Medine'de yapmış olduğu uygulama şudur peygamberimizin o mecsidin nebebini yeninde Musalla denilen yanında Musalla denilen geniş alanda. Kurban kesilirdi peygamberimiz zamanında, peygamber aleyhisselam o alanda kurban kesenlerde birer parça et getirmelerini isterdi aziz kardeşlerim. Ortaya bir tencere konulurdu, bu tencerenin içerisinde herkesin etlerinden atılır, kaynatılır, sonra ekmek arası muhabbetli bir ortamda Yenilir. yenilirdi. Dolayısıyla sen Müslümanların bu kadar yüzyıldır uygulamış oldukları, yüzyıllardır uygulamış oldukları bir şeyi bir kenara bırakamazsın. İslam'a böyle bir büyük zarar verme yoluna Hocam, giremezsin. Şimdi, bize düşen şey nedir? Affedersin bize düşen şey nedir? Hz. Peygamber yaptı mı? Bak ben başta ne dedim? Bizim için aziz kardeşlerim biz müslümanlar için bir şeyin hukuk açısından ayrımı doğrudur. Farz, vacip, sünnet işte müstahap ayırırsın. Ama bir müslüman mantığıyla baktığımız zaman bizim bunun ötesine geçenek Peygamber herhesele bunu yaptı mı yapmadı mı işin o noktasına Odaklanmamız lazım. Bunu yaparsak o zaman biz gerçek anlamda Hazreti Peygamber aleyhisselamı kendimize Benim rehber edinmiş oluruz. Buyur. toparlayacak olursak farz ibadetler harcinde kalan tüm ibadetleri nafile olan ibadetleri mendup olarak isimlendirebilir miyiz? Doğru. Sen şafiisin zaten benden belki daha iyi bilirsin bunu. Esasında bizim hukuksal açıdan az önce bahsettiğimiz çerçevede Peygamber aleyhisselamın zorunlu tutmadığı ibarettir ama hayatını süslemiş olduğu tüm ibadetler sünnetlerde dahil. Bak sünnetlerde dahil bunları farzın dışında değerlendirebiliriz. Ama bir şey unutmayalım. Yani biz şimdi sünnet deyince, nafile deyince, mendup deyince böyle bir bizim ülkemizde bilemiyorum belki bizim çevremizde muhitimizde bu algı vardır veya herkes böyle düşünmüyor olabilir İnşallah öyledir. Böyle bir hafifletme durumu söz konusu oluyor. Ama bizim unuttuğumuz şey şudur. Arkadaşlar, değerli seyirciler Siz mesela bir farz ibadeti yerine getirirken kime yalvarıyorsunuz? Allah'a Peki, nafile ibadeti Allah yerine getirirken? Aynı Allah'a Aynı Allah'a Yani dolayısıyla burada asıl olan şey nedir? Allah'a münacatır, Allah'a yalvarmadır. Biz buna esas almamız lazım. Dolayısıyla biz bu şekilde bir kategorizasyon yapmak, hukusal açıdan doğru olmakla birlikte bir Müslüman mantığıyla meseleye yaklaştığımız zaman bizim için aziz kardeşim, bizim için ölçü Hz. Peygamber aleyhisselamın bunları yapıp yapmadığıdır. Bunu kendimize ölçü alırsak kanaatimce bütün problemler kendiliğinden bitecektir diye düşünüyorum. Evet. Benim de bir sorum olacaktı, tam Sor, Eyüp'ün sorusu evet. üzerine. Şimdi hocam, Eyüp'ün sorusuna ek olarak yani, şimdi Peki bu farz ibadetlerin dışında kalanları mesela e, sünnetli ifade ettiğimiz ve amelleri mesela e, e, ye, işte yeme sağ elle yemek, suyu üç yudumda içmek gibi sünnetleri nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Bu çok önemli bir e, şey soru oldu Abdülbaki. Öncelikle ben burada İsmail Hakkı Ünal Hadis hocamızın bir sözü var. O sözü kendisinden müsaade etmedi ama müsaade almış kabul ederek kullanarak bu mesele bir giriş yapmak istiyorum. İsmail Hakkı hocam müsaade edersin sen kibar bir insansın. Evet. Sünnet Hazreti Peygamber'in dini ve ahlaki örnekliğidir diyor hocamız. Sünnet derken Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın dini ve ahlaki örnekliğidir. Şimdi bunu açacağız Allah'ın lütfuyla. Evet. Arkadaşlar şimdi bu dini ve ahlaki örnekliği derken dini üzerinden devam edecek olursak Dini uygulamalar Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın insanların inisiyatifine bırakılmış değildir. Bak. Bak. Bu çok önemli. Hazreti Peygamber'in dini uygulamaları insanların inisiyatifine bırakılmış değildir. Zamanımızda Peygamber Aleyhisselam'ın rehberliğini, önlerliğini inkar eden, kabul etmeyen, hadislere, rivayetlere ehemmiyet vermeyen bazı insanların kafalarına göre namaz kıldıklarını görüyoruz. Bunlar ne yapıyor? Diyor ki mesela benim şu anda keyfim yerinde diyor ben diyor işte iki kılacağım. Farz namazı ha? Öğlenin farzı. E şu anda çok yorgunum kendimi iyi hissetmiyorum, 1 kılacağım, 3 kılacağım, 5 kılacağım, kaç kere ne yapacağım belli değil. Karma çorman, insanların kendi kafalarına göre icat ettikleri bir ibadet şekli ortaya çıkıyor. Ama unuttukları şey şudur, bu kardeşlerimiz hadise sünnete değer vermedikleri için unuttukları şey şudur arkadaşlar, bu ibadetler noktasında hani insanların inisiyatifine bırakılmayacak olan bu ibadetler noktasında Hz. Peygamber bütün hayatı boyunca tek bir değişiklik yapmamıştır. Bak bu çok önemli. Hz. Peygamber aleyhisselam farzların sayılarında asla bir değişiklik. Şöyle bir şey hiç duydunuz mu? Peygamber aleyhisselam işte diyelim ki Medine dönemi 10 yıl, 5 yıl öğlenin farzını 3 kıldı. Sonra dedi ki bu insanlar alıştılar bu namaza. Bundan sonra 4. Böyle bir şey duydunuz mu? Peygamber aleyhisselamın bütün hayatı boyunca tatbik etmiş olduğu bu ibadetler hep değişmezdir. Sabittir arkadaşlar. Dolayısıyla bize düşen şey nedir? Bu değişmez, sabit olan uygulamalarında Peygamber aleyhisselama birebir dini bakın dini uygulamalarında birebir Hazreti Peygamber aleyhisselama tabi olmaktır. Bunlarda değişkenlik bizim inisiyatifimize bırakılmış değildir. Hocam, farz olan. Ama nafilelerde yani sünnet olarak tanımladığımız şeylerde yani bazen kendini yorgun hissedersin. Efendim diyen ki öyle sünnetinden bahsettik. Bazen iki kılarsın. Bazen diyelim ki çok acelem vardır bazen ihmal edersin. Ama bu seni inkara götürmesin. Bizim derdimiz bu. Arada bir böyle diyelim ki zaruret durumlarından dolayı bunları ihmal edebilirsin ama şunu bilmen lazım. Sünnet de aynı farz gibi benim hayatımın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu şekilde bir yaklaşıma sahip olursak kanaatimce güzel olur. Şimdi arkadaşlar bakın, şimdi dini ve ahlaki örnekliğidir dedik. İsmail Hakkı Hoca'nın sözünde. Şimdi Diğerlerine baktığımız zaman, bu ahlaki olanlara baktığımız zaman, dini ile ilgili söyleyeceğimiz bunlardı. Ahlaki örnekliğine baktığımız zaman arkadaşlar, bunların bir kısmı, bunların bir kısmı, bunları ayıracağım şimdi, bir kısmı kıyamete kadar değişmez, sabit olduğu gibi aynı yıla devam ettirilmesi, tatbik edilmesi, peşine gidilmesi gereken ödevlerdir, görevlerimizdir. Nedir? Peygamber aleyhisselamın bizlere tavsiye etmiş olduğu ahlaki değerler var. Ne? Dedikodu yapma. Ne? hırsızlık yapma, ne? Yalan söyleme. Yalan söyleme, ne? Başka? İşte namusunu koruma, ha, iffetle olma. Kimsenin ne? iffetine, namusuna dedikodu yapma, işi, iftira etme vesaire. Arkadaşlar değerli kardeşlerim, bunlar kıyamete kadar değişmez sabitelerdir. Hiçbirimiz hiçbir zaman diliminde bunların bir dönem için geçerli olduğunu, bir dönem sonra bunların değişeceğini söyleyemeyiz. Dolayısıyla Hz. Peygamber aleyhisselamın ahlaki öğretilerin bir kısmı, Kıyamete kadar olduğu gibi aynıyla mutlak şekilde korunması gereken hakikatlerdir. Bunlarla hiçbir insanın, hiçbir kulun bunları değiştirme yönünde veya farklı bir yaklaşım sergileme yönünde söz hakkı, kesinlikle söz konusu değildir arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi ikincisi, ikincisi ahlaki örnekliği ile ilgili olarak söylüyorum. İkinci şıkta şu. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bir kısım uygulamaları ahlaki açıdan bir kısım uygulamaları kendi dönem şartları içerisinde bir takım alet edevatla gerçekleşmiştir. Bizim bunlarda yapacak olduğumuz şey Peygamber aleyhisselam'ı bunları gerçekleştirirken hedeflemiş olduğu amaçtır. Bak bu da önemli. Hz. Peygamber aleyhisselam o ahlak çerçevesinde, ahlaki kurallar çerçevesinde yapıp ederken yararlanmış olduğu alet edevata odaklanmadan Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın neyi amaçladığını göz önünde bulundurmak suretiyle o amacı yakalamaya gayret etmektir. Hikmet. Her zaman vermiş olduğumuz bir örnek var neydi o? Hikmet boyutu bak güzel yakaladın. Ge -ge Geçen hafta ha. şey bahsettik hocam Sahabe de öyleydi sürekli olarak onun hikmetini anlamak. Hikmetini hikmet boyutunu evet hikmet düşündüm. boyutunu Mesela diş temizliğini birkaç kere örnek vermiştik programlarımızda Hazreti Peygamber Aleyhisselam zamanında insanlar Kullanabildikleri bulabildikleri malzeme işte Sivak ağacının kökünden elde edilen fırça, o fırçayla Hazreti Peygamber Aleyhisselam dişlerin fırçalanmasını insanlardan adeta zorunlu hale getirerek istemişti. Diş temizdi. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Diyoruz ki Peygamber Aleyhisselam kendi dönem olanakları çerçevesinde bunu bulabildi, bunu tavsiye etti. Bizim için burada örneklik teşkil eden, esasına odaklanmamız gereken nedir? Hazreti Peygamber Aleyhisselam o dönem şartlarında Temizlik alışkanlığı fazla olmayan bir coğrafyada insanlara dişlerini temizlemeyi arkadaşlar neredeyse zorunlu hale getirmiş olmasıdır. Bu bizim için çok önemlidir. Dolayısıyla biz şimdi ne anlayacağız bu hadisleri okuduğumuz zaman? Hz. Peygamber aleyhisselam dişlerin temiz tutulmasını karşıdaki insanlarla konuşurken rahatsız edilmemesini hedeflemiştir. Bize düşen şey de günümüz imkan ve olanakları çerçevesinde bunları yapabilmektir. Hocam... Diş temizliğidir. Bir bitireyim şunu ondan sonra sana söz vereceğim. Tamam hocam. Mesela aynı şekilde Hz. Peygamber aleyhisselam hiçbir zaman arkadaşlar masada yemek yememiştir. Peygamberimiz zamanında masada yemek yememiştir. Hatta Peygamber aleyhisselam bizim orada sofra derler. Sizin orada ne derler bilmiyorum sini. sevgili seyirciler. Sini de derler. Yani sofra vezini serersin. Üstüne altına bir yuvarlak bir şey atarsın leğen. Onun üstüne bir sini. size ne derler buna? Sini sofra şimdi ayaklıklarını yaptılar hocam. Ortaya yuvarlak bir şey ne diyoruz hocam? Sini mi diyorsunuz? Hazreti Peygamber aleyhisselam sinide de yemek yemiş değil. Biliyor musunuz? Peygamber aleyhisselam sinide de niye yememiş? Çünkü Peygamber aleyhisselam yaşamış olduğu coğrafyada böyle bir şey söz konusu değil. Peygamber aleyhisselam yerde yemiştir. Şevket çatalla yok hocam. Ona da geleceğim, aferin. Hatta İmam Gazali'nin ihyası, aziz seyirciler hepinizin elinin altında bulunsun. Orada İmam Gazali Hazretleri bu hadisleri çok güzel yorumlu ya diyor ki Aziz Peygamber Selam yerde yemiştir, hep yerde yemiştir. Yani o sini dediğimiz, yani sini deyince illa bir sini olması gerekmiyor. Yerden yüksek ne? Yerden yüksek. Bir şey. Yani buna isim de bulamıyoruz ama neyse vatandaşlarımız anlıyor bizi bizi seyredenler. Diyor ki İmam Gazali. İnsan diyor böyle bir sini üzerinde yemek gelse o da diyor yerde yemeye benzer diyor. Şimdi benim burada demek istediğim şey nedir? Aziz Peygamber Selamın Yerde yemesiyle ki amacı nedir? Oturarak efendice güzel bir şekilde yemektir. Dolayısıyla bunu illa biz yerde yiyeceğiz diye din haline getirmek veya Hz. Peygamber aleyhisselam sen az önce söyledin, Peygamber aleyhisselam zamanında çatal yok. Öyle bir alışkanlık yok aziz kardeşlerim, değerli seyirciler. Ama günümüzde çatalı kullanmak suretiyle yemeğimizi biraz daha güzel ve rahat yiyebiliyoruz. Dolayısıyla bize düşen şey nedir? Burada... Doğrudan peygamber senem yaptı ben onu yapacağım dolayısıyla bu dinin bir parçasıdır dersek şu sıkıntı var aziz kardeşlerim. O zaman peygamber aleyhisselamın bütün yapıp ettiklerini hayatımızda tatbik etmek zorunda kalırız. Yani peygamberimiz diyelim ki çok affedersiniz ilimde ağrı olmaz, ağrıden berhudar olmaz. Efendim tuvalet temizliği genellikle taşla yapılıyordu. Şimdi hiçbir tanemiz şunu der miyiz? yani peygamberimiz Büyük çoğunlukla bu şekilde diğer insanlar da taharet temizliğini yapıyorlardı. Dolayısıyla biz Peygamber Aleyhisselam'ı taklit edeceğiz. Hepimiz tuvaletlerde bir küfe koyacağız, içini taştan dolduracağız ve temizliği bundan sonra bununla yapacağız. Hiçbirimiz der miyiz? Demeyiz. Ne yaparız? Şunu deriz zihnen. Ya hocam aziz Peygamber Aleyhisselam zamandaki su imkanları belliydi. Dolayısıyla insanlara da aziz Peygamber Aleyhisselam bunun asgari bir ölçüsünü vermiştir. Ne kadar taş kullanılması, ne kadarla temizlik yapılmasını bile öğretmiştir. Ama Hz. Peygamber Aleyhisselam su imkanını elde edebilmiş olsaydı, zamanımızda olduğu gibi su bizim musluklarımıza kadar gelmiş olsaydı, Hz. Peygamber Aleyhisselam hiç şüphesiz ki bu şekilde tavsiye ederdi hepiniz diyorsunuz, diyoruz. Dolayısıyla diğerleriyle ilgili olarak da yapacak olduğumuz şey aziz kardeşlerim budur. Biri bir şey diyordu. Ben hocam evet. en son bir şey soracağım. Evet. Biz ibadetleri başta mesela farz, sünnet diye ayırdık ama mesela farzlar da ee, tek şey sünnette ikiye ayrım var. İbadetlerde sünnetler ikiye ayrılıyor. Bu konuda e, nasıl bir açıklama yapabilirsiniz? Ona da cevap vereyim ama şu konuyu bir bitiremediniz. İyi ki mesele kaldı. Onları bir şey içine e, bir anlatayım. ondan Bunu inşallah. yapanlara nasıl? <gülüyor> Onu söylemem lazım. Onu söylersem hakikaten zulmetmiş olurum. Söylemezsem. Onu mutlaka ifade etmem gerekiyor. Mi? Arkadaşlar şimdi biz bunlar din çerçevesi içerisinde değerlendirmiyoruz ama aziz kardeşlerim ümmetin yüzyıllardır Peygamber aleyhisselamdan itibaren uygulamış olduğu ve ümmeti Muhammed'in ortak değerleri olan şeyler var. Biz bunlar din haline getirmiyoruz. Mesela üç yudumda su içmek. Hiçbirimiz şunu diyemez. Üç yudumda su içmek dinin bir parçasıdır. Bir insan suyu tek yudumda içerse dine zarar vermiş olur. Bunu diyebilir miyiz? Bu dinin bir parçası değildir. Ama az önce ifade etmiş olduğum, Rufay'ın hatırlatmış olduğu şey önemli. Bunlar ümmetin ortak değerleridir. Biz şunu deriz. Müslümanların suyu üç yudumda içer. Bu Peygamber aleyhisselamın kendilerine bırakmış olduğu bir mirastır. Benzer örnekleri de çoğaltmamız mümkündür. Dolayısıyla bize düşen şey, bunları dinin bir parçası haline getirmeden az kardeşlerim, bunlar dinin bir parçası haline getirmeden ama Peygamber aleyhisselamın bize bıraktığı ve ümmeti oluşturan ana damarlar, yapılar, gelenekler, kültürler olduğu için bunlar, bunları mutlak surette korumamız gerekir. Mesela bir örnek daha vereyim. Şimdi biz sağdan giyeriz değil mi elbisemizi? Evet sağdan Şimdi giriyoruz. bu dini bir şey değildir. Yani bir farz değildir. Ama biz ne yapıyoruz? Bu Müslümanların ortak bir değer olduğu için bunu hayatımızda tatbik etmeye gayret ediyoruz. Ve şunu da yapıyoruz. Aziz kardeşim bir insan bir insan dese ki kardeşim tamam misvakın kendisini kullanmak dini kendisi değildir. Ama ben Peygamber aleyhisselamı çok sevdiğim için ben dişlerimi sadece misvakla fırçalarım derse o insana saygı duymamız lazım. Peki bu, bu insan için hasenat noktasında bir şey var mıdır? Ona da cevap vereyim az kardeşim. Sen sorunu birazdan sorarsın bir daha. Sen. Tamam hocam. Ben şu inançtayım. Ben bir insan din haline getirmese bile ben Hz. Peygamber aleyhisselam'ı çok seviyorum. Peygamber sana bunu yaptı. Ben de onun gibi yapacağım derse ben Allah'ın o kulu, o insanı, o Müslümanı ben mükafatlandıracağım, ona sevap vereceğini düşünüyorum. Değil evet. mi ki? o insanı o şekilde yapmaya sevk eden peygamber sevgisidir. Bu küçük bir şey değil arkadaşlar, bu hafif alınacak bir şey değil. Dolayısıyla benim de evimde misvak var, Sizlerin de vardır şüphesiz. Bir insan Hz. Peygamber Aleyhisselam bununla yaptığı, ben peygamber Aleyhisselam yaptığı, ettiği bir şey hayatında bir yer tutsun istiyorum, Onun hayatımı süslemek, bezlemek istiyorum derse bizim o insana saygı duymamız, takdir etmemiz gerekir. Toplumumuzda böyle insanlar da olsun, yani birebir Hz. Peygamber aleyhisselamın yaptığını, ettiğini diğer uygulamalarda dahil olmak suretiyle yaşatan insanlar olsun, bize düşen şey nedir? Onlara saygı duymaktır. Bunu yaparsak kanaatimce çok güzel bir iş yapmış oluruz. Tabi bizim burada istediğimiz şey şudur, Arapların örf ve geleneklerini din diye başka toplumlara dayatmamaktadır. Dayatmamaktır, yani bizim istediğimiz budur. Yani çünkü Arapların mesela diyelim ki yeme. Şimdi biz şöyle desek az seyirciler. Yerde yemek işte peygamberimiz yerde yedi. Herkes yerde yiyecek. Bu dinimin bir parçasıdır dersek o zaman yeryüzünün diğer coğrafyalarındaki insanlara zulmetmiş oluruz. Gerçekten zulmetmiş oluruz. Bizim yaklaşımımız şudur. Dünyada yaşayan bir bütün toplumlar İslam'ın temel dinamikleriyle, tevhid inancıyla çatışmadıktan sonra değerli kardeşlerim, çatışmadıktan sonra dünyaya bir güzellik katmaktadırlar. Dolayısıyla onlar bu güzellikleri yaşamaya, yaşatmaya devam etsinler. Yeter ki dinimizde çelişmesin. Bu yapıp ettikleri, bizim için ölçü budur. Bir de dünyada böyle farklılıklar olunca, bu dünyaya şu açıdan da bir güzellik katıyor. Farklı coğrafyaları görmek istiyorsun, gitmek istiyorsun değil mi? Oralara gittiğin zaman bir farklı şey görmüş oluyorsun. Hatta bizim ülkemizde, güzel yurdumuzun illerine gittiğimiz zaman çok farklı farklı adetler, hatta ilçeden ilçeye bile değişebilen farklılıklar yaşanmaktadır. Şimdi biz Herkesi böyle Araplaştıralım. Herkes Araplar gibi yesin, Araplar gibi giyinsin, gelsin Bunu dersek hakikaten yeryüzünün diğer coğrafyalarında yaşayan insanlara zulmetmiş oluruz. Ama şu sözü bir daha tekrar edeyim. Bir insan Azze Peygamber olan muhabbetinden, sevgisinden dolayı onu birebir taklit ediyorsa o insana saygı duyup, onu başlarca yapıp onun Allah tarafından mükafatlandırılacağını ümit etmemiz, ummamız güzel olur. Evet bizim yaklaşımımız bu olmalı diyoruz. Evet. Zaten ayette bir nevi on aslında delil delil olur Hı? en başta okudunuz ayet hocam. İnkuntim, e, kun i̇n kuntum evet. Bir bir şey sormuştu ee, Yakup. Evet. Tekrarlayayım hocam. Yani e, kısaca şöyle özet geçeyim. Sünnetlerdeki ikiye ayrılma e, meselesinden bahsedecektiniz. Yani sünnet neden ikiye ayrılıyor? Bu kim tarafından? Şimdi bu ibadetlerle ilgili bir ayrım Arkadaşlar hepiniz bilirsiniz. ilmal dersi var mıydı fakültede? Vardı hocam. İslam var. ibadet Esasları altında. Ne? İsmi? İslam ibadet Esasları. Kaçın sınıf? İkinci sınıf, İki. dönem. O zaman siz ikiyi geçtiğinize göre sormam lazım size. Sünneti kaça ayırıyor İslam okuşuları? İki. İki. Ne? Sünn Müekket sünneti. Hayır mı sünnet. sünnet. Ne demek? Yani e, peygamber Efendimiz'in. Tehkiyet edilmemiş. Tehkiyet edilmemiş. Anlamı o da <gülüyor> açılımı ne? Hocam peygamber, Efend ne peygamber efendimizin çok nadiren terk ettiği sünnetler müvekked. E gayrimüvekked. Müekket. Çok bir nadiren. Bir daha başlayalım. Peygamber efendimizin çok nadiren terk ettiği ibadetlere gayrimüvekked sünnetler. Biraz daha sık terk ettiklerine de gayrimüvekked diyoruz hocam. Peygamberimizin hiç terk etmediklerine... Namazlar gibi. Hatta o zaman işte, farz olur. Hiç terk etmesin. Olur Öyle mu? Öyle diyelim. Hz. Peygamber aleyhisselamın aleyhi aleyhi çok hassasiyet göstermiş olduğu farzın dışındaki uygulamalarına biz müekkiet sünneti müekket diyoruz. Hz. Peygamber aleyhisselam zaman zaman yapıp zaman zaman terk etti. Hatta terk etmesinin biraz fazla olmuş olduğu ibadetlerde biz gayrimüvekked diyoruz. Mesela sünnet e, öğleden önce kıldığımız sünnet nedir? Müvekkettir. İkinliğine gayrimüvekkettir. Dolayısıyla Hz. Peygamber aleyhisselam diyelim ki ikindinin sünnetini çok sıklıkta yani her vakitte kılan bir insan değildi ama diğerlerine özellikle sabah bak Şafii. Evet, hocam. şafii mezhebinde yani hanefi ve diğer mezheplerde çok önemlidir ama sabah sünneti, şafii mezhebinde o diğer sünnetlere göre çok çok değişik bir yeri var. Ağır bir yeri var. Şimdi dolayısıyla <gülüyor> dolayısıyla arkadaşlar müvekked dediğimizde anlamamız gereken şey nedir? Hz. Peygamber aleyhisselamın uygulamış oldu, terk etmemeye gayret etmiş oldu. Mesela ben hiç şöyle bir şey hatırlamıyorum. Aziz kardeşlerim, değerli seyirciler. Ben Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bir sabah sünnetini kılmadığını bilmiyorum. Yok böyle bir şey. Yakup, Yakup diyorum, Eyüp. Yakup burada. Evet, Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bir kere olsun sabah namazının sünnetini kılmadığını ben bilmiyorum. Yok böyle bir şey. Hz. Peygamber Aleyhisselam bu derece evimiyet veriyor idi sabahın sünnetine. Dolayısıyla müvekked dediğimiz Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın üzerinde hassasiyette durmuş olduğu farz dışındaki ibadetidir diyebiliriz. Evet. Bu sorumuzun cevabı da bu olsun. Evet. Şimdi bir iki konu daha var arkadaşlar. Hadis ve sünnetle ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Hadis ve sünnet aynı şeyler midir değil midir? Bunlarla ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Yönetmenimiz kaç dakikamız kaldı? Ona göre Hiçbir şey demediğini yönetmenimiz bugün uykuya daldı arkadaşlar. Evet. 10 dakikamız var. Evet. Şimdi hadis ve sünnet dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor? Değerli kardeşlerim, onu da ifade etmiş olalım. Öncelikle şunu ifade etmiş olayım. İlk dönemlerde ilk 1. ikinci 3. asırda arkadaşlar ilk dönemlerde hadis ve sünnet dendiği zaman ulemanın genellikle anlamış olduğu şey şudur. Hadis Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerinin Aktarılmış olduğu rivayetlere deniyor. Sünnet dendiği zaman ise Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın fıkıhı uygulaması, fıkıhı boyutu olan Peygamberimizin uygulamalarına deniyor. Hatta ilk dönemlerde İslam bilginlerini Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bu mirası ile ilgilenen bilginleri ikiye ayırmışlardır. Mesela deniyor ki Abdülbaki hadiste uzmandır. Dendiği zaman insanlar şunu anlıyorlar, ha demek ki bu. Rivayetler hususunda mütehassıs olan bir insandır. Veya şöyle deniyor, Rufa'yı sünnette uzmandır. Şimdi bunu dendiği zaman ne anlaşılıyor ilk dönemlerde? Demek ki Rufa'yı bu hadislerdeki fıkhi boyutları ele alma açısından senden daha iyi. Senden evet. daha iyi bir konumda. Bir şey mi diyeceksin? Hocam hatta e, kütüb-i evet. sitedeki e, sünen eserlerinin ahkamla alakalı olması bununla bağlantılı mı? Hani... Kesinlikle bununla bağlantılı. Biz şimdi, aziz kardeşlerim, değerli seyirciler, Kütübü Sitte'den, dört kitabı Sünen diye isimlendiriyoruz. Niye? Çünkü bunlar, Fıkhî tarafı olan, gündelik, ha, ibadetlerimizi, muamelatımızı tanzim eden, hukusal uygulamaları içeren rivayetler olduklarından dolayı. Ama, şu da bir gerçek ki, hem sünnet kelimesi, hem hadis kelimesi, zaman zaman birbirinin yerine de Kullanım. kullanılmaktadır. Dolayısıyla bazen, Hadis denildiği zaman içerisinde sünnette kastedilebilir. Sünnet denildiği kast de zaman hadiste de içerisinde kastedilebilir. Ama özü itibariyle baktığımız zaman hadis esasında arkadaşlar sünnetten daha geniştir. Dikkat! Açıklamasını evet. sizden isteyeceğim. Diyorum ki bir daha tekrar diyorum. Hadis sünnetten daha geniştir. Ne demek istiyorum? Hocam hadiste gelen rivayetlerde Efendimizin fiilleri olabilir. Sözleri olabilir, takdirleri olabilir. O Güzel. yüzden. Güzel. Sünnet dendiği zaman arkadaşlar biz genellikle ağırlık tarafı nedir? Tabi bunlarda Hz. Peygamber hadisleri de var. Yani hepsi bu sünnet dendiği zaman sadece pratiğe, fiiliyata yönelik hadisler değil ama hadis dendiği zaman bütün bu hukuksal boyutun dışında kalan mesela diyelim ki kıyamet alametleri, diyelim ki ahlaka dair şeyler, diyelim ki kıssalar, bunların hepsi hadisin içerisine girer. Kur'an tefsiri dahi. Tabi bravo, bravo aleyk diyor Araplar. Bunun yanında bütün her şey hadisin içerisine giriyor ama sünnet dendiği zaman daha ziyade anlaşılan şey nedir? Azel Peygamber Aleyhisselam'ın hukusal boyutu olan söz ve eylemleri kastedilmektedir. Buna da inşallah bundan sonra dikkat ederiz. Son bir hocam e ben de şey soracağım. Ehli sünnet ne demektir hocam? Yani farklı farklı mezheplere baktığımızdan, fırkalara baktığımız zaman herkes kendini ehli sünnet diye diyor. Bu ehli sünnet nedir? Veya Şimdi, herkes farklı tanımlıyor. Yani. Ehli Sünnet olmak ne demek hocam? Sünnet ehli olmak ne demek? Tabi. Konuyla ya, alakalı olursa. İlk önce kelime anlamını birini söylesin. Ne demek ehli Sünnet? Hocam, Sünnetin ehli işte. Sünnet. Ehli bizim Türkçe'ye de geçmiş ha? yani. Ne demek Sünnet? Sünnetleri yerine getiren, Sünnete riayet eden. Yani öğrenen Sünnetini kılan. Mı? Hazreti, Hazreti Peygamber'in ve peygamber, hayatı boyunca sünnet yani yaptığı tüm davranışları benimsemek. Yolundan giden. Evet. Tamam, tamam söyle. oluyor hocam? Hocam ehli sünnetin sünneti efendimizin örnekliğini, efendimizin direkt açıklamalarını kabul eden, peşinden gelen hatta vel cemaat diye bir tabir de var. Cemaatle sahabenin tabiinin ictihadlarını ve hatta icma yapılan ulemanın ictihadlarına uyan kimse. Oldu gibi ha? Oldu. <gülüyor> Ömer Faruk sen edeyim. bir topla bunları söylemiş oldun. Ne dediler? Eee Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamalarını benimsediği yolu izleyip takip edip e, daha sonra bunu hayatına yansıtan akseden topluluk cemaat evet. şeklinde ismin edilir. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet dediğimiz zaman Hz. Peygamber'in izinden gidenler kısa bir şekilde Hz. Peygamber'in yolunu takip edenler Ehl-i Sünnet deniyor. Peki diğerlerine ne deniyor? Ehl-i Bidat. Ehl Bidat ne demek? Kelime itibarıyla bir şey ortaya icat etmek demek, yani yeni icat etmek, şey olmayan yaptım. bir şey ortaya koymak demek. Dolayısıyla bu ümmetin çoğunluğu arkadaşlar, ümmetin çoğunluğu elü Sünnet diye tanımladığımız zümre, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın mirasını hayattan hakim kılan ve onun yolundan gitmeye gayret eden insanlar, ehli bidat olarak tanımladıkları kimseler ise biraz farklı yanlışlıklara da düşen ama yine Hazreti Peygamber yolundan gidiyorlar. Yani şöyle düşünülmesin azı seyirciler. Elbette denice Hz peygamberle ilişkisi yok. Hayır. Bunu dersek haksızlık zulmetmiş oluruz. Onlar da elbette ki peygamber aleyhisselamın yolunda ama bazı konularda biraz yeni şeyler ortaya koyuyor. Yolun dışına çıkıyor. <gülüyor> Yolun dışına kayma durumları söz konusu olduğu için onları bu şekilde tanımlamıştır sünni gelenek. Tamam arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Hocam. Şimdi dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli seyirciler Bugünkü sohbetimizde sizler Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti bundan ne anlayacağız? Hayatımız için ne ifade ediyor? Bununla ilgili bir takım şeyleri sizler arz etmeye, dilimizin döndüğü kadarıyla anlatmaya çalıştık. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Hepinizi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yolunda ömrümüzü fena etmeye davet ediyorum. Rabbim bizleri bu usta muvaffak olan kullarından eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum hoşça kalın.